Rum Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif-Lam-Mim Rumlar mağlup oldu. Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından galip olacaklar. Birkaç yıl içinde. Önünde de sonunda da emir Allah'ındır. O gün müminler de ferahlanacak. Allah'ın suretiyle o kimi dilerse ona yardım eder. O yegane galiptir, müminleri çok esirgeyicidir. Bu Allah'ın vaadi. Allah vadinden caymaz. Fakat insanların çoğu O'nun vaadini bilmezler. Onlar bu dünya hayatından yalnız bir dış tarafı bilirler. Ahiretten ise onlar gafillerin, ta kendileridir. Nefisleri hakkında olsun iyiden iyi düşünmediler mi? Allah o gökleri, o yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri hakkın ikamesine ve muayyen bir vadenin inkızasına sebep olmaktan başka bir hikmetle yaratmamıştır. Hakikat, insanların çoğu Rablerine kavuşmayı cidden inkar edicilerdir. Onlar, Yeryüzünde gezip de kendilerinden evvelkilerinin akıbetinin nice olduğuna bakmadılar mı? Onlar kuvvetçe kendilerinden daha şiddetliydiler. Toprağa ekmişler, alt üst etmişler. Onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar eylemişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık ücretler getirmişlerdi. Demek onlara Allah zulüm etmiyordu. Fakat kendilerine bizzat kendileri zulüm ediyorlardı. Sonra kötülük eden o ümmetlerin akıbeti ateş oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini tekzip etmişlerdi. Onları eğlenceye alıyorlardı. Allah ilkin mahlukunu yaratır. Sonra onu ölümünün ardından diriltip alır. Nihayet hepiniz ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün, günahkarlar hüccetten ümitlerini keserek susacaklardır. Ortaklarından da kendilerine şefaatçılar olmamıştır, olmayacaktır. Onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyametin kopacağı gün, evet o gün, müminlerle kafirler birbirinden ayrılırlar. Artık iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, onlar bir bahçede yaşayıp mesrur olurlar. Ama küfür ve inkar edip de ayetlerimizi ve ahiret mükafatını yalan sayanlar, onlar da azapta kalmak üzere ihzar olunmuşlardır. Haydi, akşama girerken, sabaha ererken Allah tenzih ve tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd O'nundur. Gündüzün nihayetinde de, öğle vaktine vardığınız vakitte de, Allah'a tenzih ve tesbih edin, namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarıyor. Arzı ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de kabirlerinizden böylece çıkarılacaksınız. Sizi bir topraktan yaratmış olması O'nun ayetlerindendir. Sonra siz her tarafa yayılır bir beşer oldunuz. Size nefislerinizden kendilerini ısınmanız için zevceler yaratmış olması, aranızda bir sevgi ve esirgeme yapması da O'nun ayetlerindendir. Şüphe yok ki bunda fikrini iyi kullanacak bir kavim için elbette ibretler vardır.'' O gökleri, O yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da O'nun ayetlerindendir. Hakikat, bunlar da alimler için elbette ibretler vardır. Gece gündüz uyumanız ve O'nun fazlu kereminden nasip aramanız da yine O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda da hakikatlara kulak verecek bir zümre için mutlak ibretler vardır. Yine onun ayetlerindendir ki o size hem korku hem tama vermek için şimşeği gösteriyor. Yukarıdan bir su indiriyor da onunla arıza ölümünden sonra can veriyor. Hakikat bunda da aklını kullanacak bir kavim için elbette ayetler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman hemen yerden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Hepsi de ona boyun eğicidirler. O ilkin mahlukı yaratıp sonra onu öldürdükten ve tekrar dirilttikten sonra iade edecek olandır ki bu ona göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nun. O yegane galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O size kendi nefislerinizden bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sağ elinizin malik olduğu kölelerden ortaklarınız olmasını ister de bu hususta siz onlarla müsavi olur. Onları kendinizi saydığınız gibi sayar mısınız? İşte biz ayetleri aklını kullanacak bir kavim için böyle açıklarız. Hayır, ozulmedenler bilgisizce kendi hevalarına tabi oldular artık. Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onlar için yardımcılardan hiçbir şey yoktur. O halde Habibim sen yüzünü bir muvahhid olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olmaz. Bu dimdik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz... Ona dönün, ondan korkun, namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın. O müşriklerden ki onlar dinlerini dağınık etmişler, fırka fırka olmuşlardır. Bunlardan her zümre yanlarında olanla böbürlenicidirler. İnsanlara bir zarar isabet etti mi Rablerine, yalnız ona dönerek dua ederler. Sonra onlara kendi canibinden bir rahmet tattırdığı vakitte bakarsınız ki onlardan bir güruh Rab'lerine şirk koşup durmaktadırlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmeleri için hele zevk ede durun yakında bileceksiniz. Yoksa biz onlara bir hüccet indirdik de ona eş tutmalarını bu mu söylüyor? Ne zaman? İnsanlara bir rahmet tattırdı isek onunla şımarmışlardır. Kendi ellerinin öne sürdükleri, günahlar yüzünden onlara bir fenalık isabet edince de hemen onlar ümitlerini kesiverirler. Allah'ın kimi dilerse onun rızkını yayıp genişletmekte, kimi de dilerse onunkini daraltmakta olduğunu onlar görmediler mi? Şüphe yok ki bunda iman edecek bir kavim için elbette ibretler vardır. Haydi akrabaya, yoksula, yol oğluna, yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın cemalini, rızasını dilemekte olanlar için her şeyden hayırlıdır. Ve onlar korktuklarından emin, umduklarına nail olanların ta kendileridir.'' İnsanların mallarında artış olması için faiz cinsinden verdiğiniz şey nakit, mal, sadaka vesaire Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekat ise sevaplarını kat kat artıranlar, onlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan, sonra rızkınızı veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortaklarınız içinde. Bunlardan herhangi bir şeyi yapacak kim? O çok münezzehtir. Eş katmakta olduklarından müberra ve yücedir. İnsanların kendi ellerinin kazandığı ihtiyarlarıyla yaptıkları şeyler yüzünden karada, denizde fesat belirdi ki Allah, Yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Olur ki rücu ederler onlar. Deki arza gezip dolaşın da, daha evvel geçenlerin akıbeti nice oldu görün. Onların çoğu müşriklerdi. Allah'ın reddine asla imkan bulunmayan o günü gelmezden evvel ki o gün bütün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Yüzünü haydi o doğru dine çevir. Kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kimde iyi bir amel ve harekette bulunursa cennetteki konaklarını kendileri için hazırlamış olurlar. Bunun hikmeti de iman edip de güzel güzel amel ve harekette bulunanları Allah'ın fazla ilahisinden mükafatlandırmasıdır. Çünkü o kafirleri hakikaten sevmez. Allah'ın rahmetinden size tattırması, emriyle gemilerin akması, fazlından nasip aramanız ve şükretmeniz için, rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi onun ayetlerindendir. Ant olsun ki biz senden evvel kendi kavimlerine nice peygamberler göndermişizdir de, onlara açık açık bir getirmişlerdir. Fakat iman etmedikleri için biz o günah işleyenlerden intikam almışızdır. Müminlere yardım etmek ise üstümüzde bir haktır. Allah otur ki rüzgarları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar derken Allah bunu gökten nasıl dilerse öylece serer. Onu parça parça da eder. Nihayet görürsün ki aralarından yağmur çıkıp durmaktadır. Artık onu kullarından kimi dilerse onlara nasip eder de onlar da hemen sevinirler. Halbuki onlar bundan evvel üzerlerine Allah'ın yağmur indireceğinden katiyen ümitlerini kesmişlerdi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o, ölüleri de her halde tekrar dirilticidir. O, her şeye hakkıyla kadirdir. And olsun, biz bir rüzgar gönderir de, onun eserini sararmış görürlerse, ardından muhakkak ki küfrana başlarlar. Bunun için sen, arkalarına dönüp giderlerken, o daveti Ölülere de duyuramazsın. Sağırlara da işittiremezsin. Sen körleri dahi sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen başkalarına değil ancak ayetlerimize iman edip de Müslüman olanlara yalnız onlara dinletebilirsin. Allah sizi bir zaftan yaratan sonra diğer bir zafın ardından kuvvet veren sonra... Kuvvetin arkasından da yine zaafa ve ihtiyarlığa getirendir. O ne dilerse yaratır. O hakkıyla bilendir. Kemaliyle kadirdir. Kıyametin kopacağı gün günahkarlar bir saattan başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürülüyorlar, yalan söylüyorlardı kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle demişlerdir diyeceklerdir. an olsun ki Allah'ın kitabında, ilmi sabıkında yazdığı o tekrar diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu has günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz artık. Zulmedenlere o gün mazeretleri fayda vermeyecek. Onlardan Allah'ın razı olacağı şeye, da istenmeyecektir. Andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misaller irad etmişizdir. Andolsun ki Habibim onlara. Herhalde bir ayeti getirsen küfreden o adamlar mutlaka siz tezvircilerden başkası değilsiniz diyeceklerdir. İşte bilmezlerin kalplerine Allah böyle mühür basar. Sen Habibim şimdi sabret. Şüphe yok ki Allah'ın vaadi haktır. Buna kat'i inan beslememekte olanlar zinhar. Seni sabırsızlıkla hafifliğe götürmesinler.